Merhaba, 24 Mart pazartesi bugün günlerden ve biz yine Söz Küçüğün ekibiyle karşınızdayız. Bugün mikrofonun başında ben Deniz ve Melda Akbaşak Akbağ var. Ee, RG'den bugün Alper Dinçer konuşacağız. 10 Mart 2014'te e, bir araştırma raporunu yayınladılar ve araştırma raporu aslında 4 artı 4 ile alakalı 5. sınıflar üzerine yapılan bir araştırma. Eğer Alper Bey telefondaysa kendisine bir merhaba diyelim. Merhabalar. Selam. Ee, Alper Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Bir de birazcık e, yani ben çok kısaca bir belge e, bilgi verdim. Ama sonrasında tamam. da yapmış olduğunuz çalışmadan bahsedelim, olur mu? Tabii. E, benim ismim Alper Dinçer. Ben eğitim ekonomistiyim. E, eğitim reformu girişiminde araştırma koordinatörü olarak e, çalışmaktayım. E, i̇ki buçuk senedir eğitim reformu girişimindeyim. E, eğitim reformu girişimi ne size kısaca? tanıtayım. Ee, Sabancı Üniversitesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş bir birim. Eğitim reformu girişimi. Ee, yani kaç sene oluyor? Yani 11 senedir e, Türkiye'de eğitim politikalarını yakından takip ediyor. Eğitim reformu girişimi ve bunlarla ilgili düzenli olarak araştırma, savunu ve eğitim faaliyetleri yürütüyor. Ee, araştırma e, faaliyetlerimizin bir parçası olarak da biliyorsunuz bu e, 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen Yasal düzenlemeyi izledik ve değerlendirdik Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ortaklığında. Ee, bu araştırmada şeyi anlamaya çalıştık. Acaba e, ilk öğretim mi, çocuklar yani 8 sene kesintisiz olarak mı okusalar daha iyi yoksa ilk öğretim 2'ye mi bölünse? Yani ilkokullar 4 sene, ortaokullar 4 sene mi olsa daha iyi olur? Bunu anlamaya çalıştık. E, çünkü biliyorsunuz yasal düzenlemenin asıl en önemli şeylerinden birisi buydu. E, attığı adımlardan birisi buydu Aslında e, belki yasadan Şimdi hızlıca kısaca bahsetmenin faydası olur Yasa nasıl bir hı hı. eğitim Hayal etmekteydi Yasanın ideal durumunda nedir e, Eğitim diye Buna size biraz açıklamaya çalışayım Yasanın bize söylediği şey şu e, Özetle Yani birincisi e, ilkokullarda ve ortaokullarda Bu yaş gruplarındaki öğrencilerin farklı okul binalarına Yani farklı eğitim ortamlarına Ayrılıştırılması ideal durumdur düşünülüyor. Böyle olunca da yani orta okullar tekrar yaratılınca, tekrar oluşturulunca, orta öğretimin kendisi e, lise eğitiminde seviye yani lise seviyesinde eğitim için bir aslında yönlendirme e, birimi gibi ortaya çıkıyor. Yani bunun için de orta öğret orta okullar öğrencilerin kendilerini keşfettiği e, kendi becerilerini, kendi yatkınlıklarını daha iyi tanıdıkları bir eğitim kademesi olarak şekilleniyor. Bunun içinde de aynı zamanda sadece eğitim kademelendirilmiyor. Aynı zamanda ortaokul seviyesinde seçmeli dersler de uygulamaya konuluyor yasayla beraber. Dolayısıyla biz araştırmada sadece ortaokulların baştan açılması meselesine değil, aynı zamanda seçmeli derslere de odaklandık. Onları da anlamaya çalıştık. Seçmeli dersler o süreç nasıl işlemiş okullarda diye. <gülüyor> ve bunlar üzgün olmuş mu? Gerçekten yatının hayal ettiği gibi olmuş mu? Yani acaba işlevini yerine getirebilmiş mi? Yer getirebilmiş mi ortaokullar ve seçmeli dersler? Bunu anlamak istedik. Ee, bunun için de raporu kısaca bakma şansımız olduğunu bilmiyorum. İşte <gülüyor> 30, 33 33 ille sanırım. 33 ya da 34 ilde 1900'e yakın e, 4. ve 5. sınıf öğrencisiyle görüştük. Burada dikkat ettiğimiz temel nokta şuydu. Ee, biz yasa kanunlaşmadan önce saha araştırmasına başlamıştık. Dolayısıyla hı hı. E, yasadan etkilenmeyen, yasadan etkilenmeyeceğini bildiğimiz 5. sınıflarla görüşmeler yapmıştık. Ee, Ve yasalarttıktan yasa sonra da... Araya girip şunu sorayım mı? Ee, yani ben de raporu okurken aslında merak ettiğim noktalardan biriydi. Dört artı dört artı dört düzenlemesi konuşulurken mi siz bu araştırma sürecine evet. karar verdiniz? Tamam evet. yani hani hala hazırda başka bir araştırmanın verileri... Hayır. Ne acaba derlendi diye bir düşündüm. Tamam. Yo, biz aynen şöyle, Ben size süreçten kısaca süre bahsedeyim. Şimdi e, Ocak ayının sonu gibiydi sanırım. E, yasa tartışılmaya başlandı. Yasa tartışılmaya başlandığında e, özellikle meclisteki o yani yoğun bir tansiyon vardı. Özellikle eğitim komisyonunda hı hı. bununla ilgili. Ve yani şey biraz e, yani yasa teklifinin ve yasa teklifinin arkasında duran grubun duruşu çok netti. Dolayısıyla yani yasanın analı bir şekilde revize edilmesi ya da gündemden düşmesi gibi bir ihtimalin biz az olduğunu fark etmiştik hı hı. o noktada. Ee, bizim için kritik nokta şuydu. Acaba çocuklara ulaşmamız nasıl mümkün olacak? Araştırma yapmamız mümkün olabilecek mi? Okullara girmemiz mümkün olabilecek mi? Ee, ama o noktada da e, Türkiye Eğitim Gönüllüleri bu bize çok yardımcı oldu. Ve çok geniş bir alanda işte 33 ilde e, çocuklara erişmeyi başardık. Daha ya, yani yasa uygulamaya konulmadan önce. Hı hı. Yani yani e, 2011-2012 eğitim öğretim yılının sonunda eski sistemde yani kesintisiz sekiz yıllık sistemde okuyan beşinci sınıflarla görüşmüştük e, do ve dolayısıyla o beşinci sınıflar da yasadan etkilenmedikleri için bize doğal bir e, doğal bir karşılaştırma grubu sundular. Kesinlikle. Yani biz sanki e, yasa bir doğal deney yaratıyormuş gibi bu meseleye yaklaştık. Hı hı hı. Ondan sonra e, tekrar yani bu sefer biliyorsunuz yasa 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya konuldu. Dolayısıyla artık o öğretim yılında yaşıcı sınıfları okuyan çocuklar bu yasadan, yasal düzenlemeden etkilenmişlerdi. Onları da bu eğitim öğretim yılı içinde izledik. Ve ayrıca senin üstünde da yine eğitim tecrübeleriyle, o eğitim öğretim tecrübeleriyle ilgili aynı verileri onlardan da topladık. Daha sonra bizim yaptığımız şey çok basitti. 2011-2012 ve 2012-2013 yılının sonunda 5. sınıflardan topladığımız verileri karşılaştırdık. Bu çocuklar ne yaşamış diye. Ve farklılıklar var mı? Buna baktık sadece. Evet. Ee, peki evet. hala ERG'den Alper ile konuşuyoruz. Eldos'un yani yeni açanlar için bunu dile getirelim. E, raporlamada benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi seçmeli dersler ve ortaya çıkan sorunlardı. Evet. Evet. E, ders saatlerinin uzatılması ve aynı zamanda evet. raporun devamında şeyden de bahsediyor. Seçmeli derslere katılamayan çocukların çok fazla olduğu çünkü aslında öğretmen eksikliği olduğundan. Evet. Hı -hı. Evet. Şimdi, bu çok fazla boyutu var. Yani çünkü... E, yasanın kendisi o kadar çok şeyi Hı -hı. değiştirdi ki Hı -hı. E, Dolayısıyla bizde çok fazla alanda yani Eğitim eğitim öğretim sürecini ilgilendiren çok fazla boyutta Ve çok farklılıklar görüyoruz tabii Şimdi bir e, bu seçmeli derslerin ilgili pek çok farklı noktada e, Sıkıntılar olduğunu görüyoruz Bir özellikle e, nispeten e, düşük sosyoekonomik e, durumda bulunan okullarda delillerin ve öğrencilerin seçmeli dersler konusunda yeteri kadar bilgilenemediği çoğunun seçmeli derslerle okulun ilk gününde önlerine konan bir form vasıtasıyla aslında haberdar olabildiği Ayper yine araya girip söyleyeceğim yanılıyor olabilirim 4 artı 4 ile birlikte 18 seçmeli ders listeye eklendi. Doğru mudur? 15. 15 pardon. Tabii 15. Yalnız şöyle o liste değişebilmekte. Çünkü belirli yerlerde hı hı. il ya da ilçe milliyetin müdürlükleri anladığım kadarıyla kendileri de seçmeli dersler önerip listeye ekleyebiliyorlar. Ama talim terbiye kurulunun yayınladığı generik liste yani her yerde uzanmasını hı hı. beklendiği listede 15 ders vardı. Şimdi seçmeli dersler toplam 4 seçmeli ders. Ders, ders çizelgesine eklendi. Beşinci sınıfların ders çizelgesine. Ve bu dört seçmenin dersin ders çizelgilerine eklenmesiyle beraber bu beşinci sınıflara eklendi. Dersler. Hı hı. E, beş, beş, beşinci sınıflar için haftalık ders saati 30'dan 37'ye yükseldi. Dolayısıyla haftalık ders saatinde bir, bir %23'lik bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla aslında... E, bir o kadar da yani çok ciddi bir aslında öğretmen sayısında da artış görmek gerekirdi. Çünkü aslında hı hı. bütün ortaokul seviyesi için haftalık ders sayısı, ders saati %23 arttı. Ama biz böyle mesela öğretmenler artmış mı diye baktığımızda hı hı. Evet, e, böyle bir artış miydiniz? göremiyoruz. Tam da yani hani e, istihdam rakamlarına baktığımız zaman göremiyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerin e, artmaması ama ders saatinin artması yüzünden derslerin zaman zaman boş geçmesi. Ee, dolayısıyla derslerin işlenememesi gibi e, sorunları çok çok ciddi biçimde bulguladık araştırmamızda. Ee, zaten e, tam da bunda bağlantılı olarak seçmeli ders sayısı dörtten üç'e indirildi. Haftalık ders saat sayısı otuz beşe indirildi. Eğer e, biraz daha konsolide edilebilirse belki bu durum seçmeli dersler de sağlıklı bir şekilde işlenebilir diye umut ediyoruz. Ya aslında benim hani araştırmanın geneliyle ilgili bir eğitimin çıktıları ikincisi okul ortamları üzerine bakmış olmanız Hı. beni çok etkiledi çünkü bir yandan da aslında belki hani işte okullarda sık sık çalışmalar yürüten belki işte sivil toplum kuruluşlarının ya da işte öğretmenlerin ya da işte velilerin ve çocukların tabii ki çok yakından Hı. yaşadığı sorunlar ama aslında şey hani okul ortamlarını da çok başka türlü etkileyen bir düzenleme oldu yani evet. en basitinden geçen hafta işte İstanbul'da. Ee, bir ilçede bir okuldaki görüşmemizden mesela bir tane anekdot aktarayım. Ee, hani ne kadar aslında günlük hayatı etkileyen verileri olduğu belki de anlaşılabilir dinleyicilerimiz tarafından. Ee, okul ikili eğitim yapıyor zaten küçük bir binası olduğu için. Ee, ama bununla birlikte sabahçılar ve öğrenciler arasında mesela bir saat boşluk var. Aslında bu bir saatte e, hem öğretmenlerin bir şekilde mola alması hem de temizlik personelinin okulun e, tüm hani temizliğini çocukların e, hak ettikleri hijyen koşullarını sağlamak için. Ayrılmış bir zaman ama bir yandan da işte 4 artı 4 artı 4 ile birlikte e, yani çıkış saatini 7'ye çekmemek için okul şöyle bir karar alıyor boş bir saati seçmeli ders saati yapalım diyor. E, ve şu an sabahçılar ile öğrenciler arasındaki fark sadece 10 dakikaya inmiş vaziyette ve tabii ki yani tahmin edileceği gibi işte ne tuvaletlerin ne sınıfın ne okulun genelinin hani... Bu çok belki basit bir örnek ama hani bir yandan da düzenleme bu ve bununla birlikte neleri etkiledi ve nasıl aslında başka yani okuldaki tüm paydaşları zor durumu sürükleyen etkiler yarattığıyla ilgili bence etkileyici bir örnek. Geçen hafta mesela bir okulun hizmet personeliyle yaptığımız görüşmeden çıkan. Hani çok... ben, bu sizin gördüğünüz aslında yaygın bir durum. Hı hı. Yani o, o okula özel bir durum değil çünkü tabii, tabii. biz de görüşmelerimizde. Mesela çocuklar seçmeli dersleri işliyorken derslerinde aynı zamanda kendi de aynı dersiyle temizlik yapıldığını da söylediler. Mesela bize. Yani e, bu yani bu, ya da bu nedenle mesela seçmeli derslerin olduğu saatlerde aynı zamanda okulda başka programların da uygulandığını bu yüzden bazı öğrencilerin seçmeli derslere katılmamayı tercih ettiklerini de söylediler. Hı -hı. Yani seçmeli dersler o dersler not verilmemesi de bununla alakalı tabi. Ne öğretmenlerin ne öğrencilerin zaten. O dersleri işlemesi için okulda doğru ortamın yaratıldığı bir e, şekilde gerçekleştirilemedi. Geçmiş öğretim eğitim öğretim yılında. E, şimdi bakan, Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili çalışıyor şu anda. Yani bununla, bu konuda daha e, daha sağlıklı adımlar atma niyetindeler. Seçmeli derslerin seçilmesini daha Mayıs-Haziran'a çekmeye çalışıyorlar. Öğretmen atamalarını Mayıs-Haziran'a çekmeye çalışıyorlar. Böylece okulların kendilerini daha iyi ayarlamasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, ama şey bu sorunlar var. Evet. Ee, Peki ben şey... bir şey sorabilir miyim? Ee, yani 4 artı 4 artı 4 çok gündeme geldiğinden beri aslında birçok işte sorundan bahsediliyor. Küçük yaş grubunun okula alışamamasından bahsediliyor, Hı. seçmeli ders sıkıntılarından bahsediliyor. Sürekli değiştirilen bir eğitim sistemi var, sürekli evet. değiştirilen bir sınav sistemi var ve sonra bir anda hop hadi bakalım işte 4 artı 4 artı 4 diye bir eğitim sistemi geldi. Bunun gerekliliği neydi? Yani ee, böyle bir şey yani birazcık da bu çok öznel bir soru belki de sizin düşüncenizi hı. almak istediğim bir soru. Ya Türkiye'nin böyle bir eğitim sistemine ihtiyacı var mıydı? Böyle bir değişime ihtiyacı var mıydı? Çünkü yani, yani ne kadar iyi ya da kötü tartışılır ama işte alışılmış hı. bir düzen vardı ve bir anda hı. hiçbir ön çalışma yapmadan o çocukları alıp hadi bakalım hı. sen şimdi ortaokul oldun diye verdik falan mesela. Ya şöyle yani objektif olarak böyle bir şey gerekliliği var mıydı? Çok zor yanıtlaması çok büyük. <gülüyor> <bir zor. gülüyor> Kolay değil ama biz bu konuda yasalaşma sürecinde, yani yasa tartışılıyorken eğitim reformu girişimi e, uluslararası alan yazından e, akademik e, bulguları derleyerek e, bunları paylaştı. Türk Lama'yı ile ayrıca hı hı. politika yapıcılarla da tartıştı. Eğitim reformu girişimi evet, bu tartışmalarlarında eğitim komisyonuna, meclise gitmek zorunda bir sürü yaptı. Birlikte. Orada da aktardık kendi bulgularımızı. Biz o bulgularda şunu görüyorduk. E, yani çocukları 5, 6 ve 7. sınıflarda eee ilkokullara değil de ortaokullara göndermek. Yani ayrı bir eğitim kurumuna göndermek. Orada ayrı bir kademe yaratmak. Ee, Amerika'da, e, Kanada'da, <gülüyor> e, İngiltere'de ve kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanmış ve vazgeçilmiş bir model. Çünkü daha orta ortaokula giden çocukların daha başarısız olduğunu bulguluyor bu ülkelerdeki araştırmacılar. Ama burada bu yani hani e, bunun kendisi illa bu Türkiye'de de başarısız olacak demek değildir diye biz Ozan da bunu söylüyor. Belki Türkiye'de Hı -hı. daha doğru bir modelleri bölmek. Çünkü dünyanın başka yerlerinde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde bu dört artı dört modeli aslında var. Uygulanıyor. Ee, ama ni, mesela orada niye öyle uygulanıyor diyecek olursanız bu önemli ölçüde ekonomik olarak işte Almanya'nın işte Hinterland'ı olarak tarif edilen bir coğrafyada daha yoğun olarak uygulanıyor bu model. Ve o ikinci dördün yani 5, 6, 7, 8. sınıfın meslek eğitimine Hı -hı. yönlendirmek maksadıyla kullanıldığı bir model Orası. Bilmiyorum. Orada çok ciddi bir çıraklık enstitüsü var ve okul ve yaparak öğrenmenin bir arada yürüdüğü böyle 300 400 senelik geçmiş olan bir meslek eğitimi kültürü olan bir coğrafya orası. Ve orada da yani işte Türkiye dışında sanırım 12 13 ülkede var böyle bir uygulama. Bu Türkiye için iyi olur muydu? Onu da bilmiyordum. Ama bunların hepsi aktarıldı. Bizim bizim için sizin söylediğiniz şey aslında tam bir araştırma sorusuydu. Biz de bu araştırma sorusunun yanıtı elde etmek için hani iyi oldu mu gerçekten? Eee Buna bakmak için araştırmayı yaptık. En son noktada da e, Türkiye'deki öğrencilerin matematik, yani Türkçe, İngilizce alanlarında bu yeni sistem maruz olan çocukların eskisine göre daha başarısız olduğunu bulduk. Yani bu kısmen geçiş dönemiyle de ilişkili olabilir. Hı hı. Belki uygulanamadı yasa. Kısmen yasanın kendisiyle de yani bu tasarımla da ilgili olabilir. Bunun üzerine daha da fazla düşünmemiz lazım. Bir kritik nokta şu, burada önemli şey siz de yani hani bu çok aceleye getirildi diyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde geçirildi. Aynen, aynen böyle oldu. Ancak yine de mesela bu bu yasal düzenlemeler gerçekleşiyorken pek çok hem sivil toplum, hem düşünce kuruluşları, hem akademi bir şekilde kendi seslerini aktarabildiler, ifade edebilirler. Bu yasa yasa yapılıyorken e, temel eğitim kademelendirilmelidir. 8 artı sıfırdan 5 artı 3'e geçmemiz lazım. Hı hı. Ee, 8. sınıftakilerle 1. sınıftakilerin aynı eğitim öğretim mekanını paylaşması doğru bir şey değildir. Müdürler bu işi okullarda iyi yönetemiyorlar, zorluk çekiyorlar diyen akademiden de araştırmacılar vardı. Sivil toplumdan da, düşünce kuruluşlarından da vardı. Mesela onların önerisi bunun yani bu modelin e, 4 artı 4 değil 5 artı 3 olmasıydı. Eğer e, mesela on, on, onların bu önerisi dikkate alınmış olsaydı eğer... Türkiye'de mesela sınıf öğretmenleri norm fazlası olmayacaktı bu geçiş durumunda. Peki 5 artı 3'den Bizi, önce denenmedi mi aslında? 5 artı 3 daha önce denendi. Daha doğrusu 5 artı 3'den vazgeçilmesiyle beraber 8 artı 0'a dönüldü Hı -hı. demek lazım. Kesintisiz zorunlu 8 yıllık eğitime geçildi. Kesintisi yani 8 yıllık zorunlu eğitim 5 artı 3 modeliyle denenmemişti. Onu denemiş olacaktık Hı. eğer öyle yapılmış Hı -hı. olsaydı ama o da yapılmadı. Mesela 5 artı 3 yapılmış olsaydı... Bizim 4 artı 4 yaşadığımız sıkıntıların önemli bir kısmını yaşamamış olacaktık aslında. Çünkü elimizde branş öğretmenleri olacaktı daha fazla. Hı hı. Daha fazla branş öğretmenlerimiz olacağı için mesela seçmeli derslere daha fazla girebilecek öğretmenimiz olabilecekti. Sınıf öğretmenlerimiz norm fazlası olmayacaktı. Hı hı. Öğrenciler sınıf öğretmenlerinden e, ayrılmak zorunda kalmayacaklardı. Büyük bir ihtimal bu ilkokuldan ortaokula geçtiği daha hafif bir şekilde yaşayacaklardı falan. Yani bu, bu sorunların... Bunlar çok öngörülebilir e, sorunlardı ve bunların önüne geçmek mümkündü yasalarının tasarımında. Ve bunlar da aktarıldı. Bunların nasıl sorunlar olabileceği ve nasıl düzeltilebileceği de yani politika yapıcılara aktarıldı en açık şekliyle. E, RG aslında bunun 5 artı olmasına da karşıydı zaten. Ama öyle olsaydı bile ve o grupta dinlenmiş olsaydı o, olmasına rağmen yine de yapılmadı bunlar. Dolayısıyla şeye çok aslında bu dört art dört meselesinde bizim politika yapım süreçlerini nasıl reform etmemiz lazım noktasında çok ciddi bir adım atmak zorundayız. Ki yani aynı yanlışları tekrar tekrar tekrar yapmayalım. Bir şekilde e, uzmanların, sadece uzmanların değil, öğrencilerin, delillerin, öğretmenlerin sesi politika yapım süreçlerine nasıl daha fazla, okul yöneticilerinin sesi nasıl daha fazla çıkabilir? E, bunun üzerine yeni kanallar aramak, düşünmek zorundayız. Çünkü şey yani farklı kanallardan pek çok ortaya çıkabilecek sorunu öngörüp ona alternatif öneriler öne sürdü. Hem sivil toplum hem Aha. akademi her yani en en özgür en liberalinden en tutucusuna yas yani yasayı ileri taşıyabilecek pek çok öneri aktarıldı ama maalesef yasa çok kısıtlı ölçüde değiştirildi. Zaten yani bizim ya olmasını tahmin etmeyeceğimiz, yani zaten yazılıların revize edileceğini beklediğimiz noktalar da revizeler yapıldı o dönemde. İşte ikinci dört eğitimde dört yıllık eğitim ve tekrar yaşama sokulmadı. Örneğin, ama bunun ötesinde <gülüyor> fazla bir değişiklik olmadı maalesef. Ama şey, yani şimdi o sizin ilk sorduğunuz soruya geri önce olursak bunun objektif bir şeyi var mıydı? bir gereklisinin var mıydı böyle bir şeye hani o zaman bunu söylemek çok kolay değildi bu hani doğru ya da yanlış bir adımdır diye. Ancak hani eğitim bilimciler teorik olarak bu gruplamanın yani dört artı dört gruplamasının e, çocukların bilişsel gelişim süreçleriyle uyumlu olmadığını çocukların bu yüzden aslında o bahsettiğim ülkelerde Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da başarısız olduğunu uh -huh. söylüyorlardı bu yüzden Türkiye'de de başarısız olacağını teorik düzeyde ama ya yani enderik olarak değil iddia ediyorlardı bizim de e, erjen ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yaptığı araştırma da aslında bunu da Türkiye'de böyle olduğunu göstermiş oldu. Dolayısıyla aslında o, o sorunun yanıtını biz şu anda biliyoruz. Böyle bir şeye çok da gerek yokmuş aslında. Ama o zaman bilmiyorduk. E, pekala o zaman tam da bu noktada önümüzdeki yıllarda yeniden bir değişik eğitim sistemi bizi bekliyor diyebiliriz sanırım. <gülüyor> e, yani ya da belki ben aslında senin söylediklerinden ve Deniz'in sorusundan şunu düşünüyordum. Hani iyi ya da kötü mü? Belki de hızlı bir dönüşüm oldu. Yani iyisini kötüsünü tartışmaktansa aslında hani hem araştırma raporunun ortaya koydu. Hani sen de deminden beri defalarda söyledim, Belki de hani bir alışma sürecinden kaynaklı diye. E aslında çok ani ve hızlı bir dönüşümden belki de kaynaklı e bu kadar fazla sorunu yaşıyoruz. Ve herhalde kesin bir yargı vermek için önümüzdeki zamanları da beklemek gerekecek. Böyle son bir şey kadar zamanımız kaldı. Sen bilmiyorum. Bir kritik bir şeyi bekleyin. Bu değişiklikler sadece 5 dakika kadarımız var bu arada Beş dakika, Alper Bey. 5 dakika tamam Hı -hı. Sadece eğitim sistemini etkilemiyor yani eğitim sisteminde ortaya çıkarttığımız bazı aksaklıklar çocukların hayatlarının pek çok farklı başkalarını etkileyebiliyor. Evet ben de aslında evet. tam araya girdim ama sözünü kesip tam ona dair bir şey soracaktım. Birçok çocukla da 63 çocukla yanılmıyorsam yüz yüze görüşmeleriniz var daha evet. derinlemesine. E, hani, tegevde aslında zaten alanda e, oldukça yoğun şekilde hani çocuklarla birebir çalışan bir kurum daha böyle hani araştırma verilerinin ne de destekler nitelikte çocuklarla görüşmelerden çıkan genel kanı, genel yargı ne? Hani çok büyük bir aslında. Bir, bir, birincisi hemen bu son kalan birkaç dakikamızda ilimsel şeyler de söylemek lazım. Türkiye'de öğrenciler okulları çok seviyor. Dolayısıyla yani öğrenciler okullarında olmaktan okulda olmaktan çok mutlular. Bu iyi bir şey. Yani biz bunun yani Sistem değişik, değişmesi Çocukların e, Okul memnuniyetlerini ve okulda mutlu olma Durumlarını fazla değiştirmiyor ama Mesela e, daha fazla okulun ikili öğretime geçmiş olması yüzünden e, Sabahçı Yani aynı okul binasının sabahları Çok erken saatlerde açılmasından çocuklar Şikayetçi ve yine Pek çok okul çok geç saatlerde Kapanıyor Bunu, çocuklar bundan da Şikayetçi yani hı hı. sabah Bizim görüştüğümüz işte e, öğrenciler Arasında sabah 6'da okula gidip Okula giden bir sabahçı grup vardı ve e, 19.45'te yani 8'e çeyrek kaldı akşam okulda çıkan, okuldan çıkan bir grup vardı. Bu öğrencilerin beslenmelerini etkiliyor. Bunu görüyoruz. Hı -hı. Çocuklar daha az sabah kahvaltı yapabildiklerini, daha az öğle yemeği yiyebildiklerini söylüyorlar. Bunun için bu e, okul yemeği programının Türkiye'de mutlaka eğitim politikası gündemine girmesi lazım. İkincisi Hı -hı. tabii ki şey e, bu ama bu sadece ile ilgili bir şey değil onu unutmamak lazım. Yani sabah kahvaltı sosyal bir aktivite. Yani evet. evet. Ee, o, ...o sosyalliği de yitiriyor çocuk... Aslında ...bunları şey, yapamadığı zaman... ...ikili öğretme lazım. geçilmesi de aslında... ...yani şey bizim de yaptığımız başka bir araştırmada... ...çocukların okulu en temelde aslında... ...bir sosyalleşme alanı olarak görüyor... Hı -hı. ...ama hani sabah o kadar erken saatte girip... E, ...bir koşturmacı içinde belli bir saatte... ...terk etmesi gerektiğinde de... ...çünkü hani ikili öğretimde aslında bahçeyi bile kullanamıyor... ...sabahçılar, öğrenciler Hı -hı. varken... ...aslında şey okulun temel fonksiyonu olan... ...sosyalleşme e, ortamını... Hı -hı. ...aslında aradan çekmiş oluyoruz gibi... Tabii o. Bir de şeyi de eklemek lazım. Bu seçmeli derslerin yapılabilmesi için kulüp faaliyetlerinin artık yapılmıyor olması meselesi var. Bu da yani ayrıca yani çocukların kendilerini en özgürce ifade edebilecekleri değil. Yani okulda belki de en canlı şekilde sosyalleşme yaşayabilecekleri zaman dilimi artık Türkiye'de ortaokullarda yok. Evet. Bunu da acaba bu nasıl yani e, tekrar uygulamaya konulacak tekrar uygulamaya konulacak mı böyle bir şey yani öyle bir hı hı. uygulama var mı onu bilemiyoruz. E, diğer bir nokta şu bizim özellikle e, Doğu ve Güneydoğu'da gördüğümüz kent merkezlerinde gördüğümüz bir durumda bu. E, Tabi 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken pek çok öğrenci artık yani kendi arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalar, farklı okul ortamlarına gidiyorlar. Ya da pek çoğu kendi okulunda kalsa bile başka okullardan ya da çevreden çok fazla başka öğrenci geliyor. Bu pek çok yani bizim görüşümüz öğrencilerin önemli bir bölümü için farklı etnik gruplardan öğrencilerle karşılaşmak Demek anlamına hı hı. gelmiş aslında ve mesela özellikle Adana'da, Gaziantep'te öğrenciler yeni sınıf arkadaşlarına memnun değillerdi. Bunu görebildik. ki. Yani ve şikayet ediyorlardı. Dolayısıyla bu bunun üzerine de yani hani biz daha e, çok kültürlü bir e, eğitim ortamına nasıl balayı şekilde desteklemeliyiz diye eğitim sistemi de düşünmemiz gerekiyor. Onun sinyallerini biz bu değişiklikte aldık. Alper Bey aslında anlattığınız bütün bu olanlara baktıktan sonra e, aklımda şöyle bir şey canlandı. Acaba bundan 300-400 yıl kadar sonra da Almanya örneği gibi belki de bizim radyo programımızı referans alarak ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü başlamıştı ama ne kadar iyiye gitti diye mi konuşacaklar? Yoksa bundan bir ay sonra yine değişen bir eğitim sistemiyle karşınızdayız diye biz mi program yapacağız diye. Böyle kendimi düşünmekten alamadım. Şimdi yine bu sorunuzu da yanıt vermek güç olur ama evet. e, ya, Alper bu arada ben araya <gülüyor> gireceğim e, programımızın sonuna geldik. Evet. E, yani konu çok e, tartışmalı ve çok boyutlu. Ben sadece şeyi merak ediyorum raporu ulaşmak isteyenler e, nereden ulaşabilirler buna? Kısaca bunu öğrenirsek? Tabii. eğitim eğitim reformu girişiminin internet sayfası var. Hı hı. Buna e, yani www.erg. Www adresinden rapor yayınlara tıklarsa. <gülüyor> dinleyiciler. E, raporun tamamına erişebilirler. Ancak raporun tamamını okumalarına gerek yok. E, gözleri korkmasın. Raporun bir özetini yönetici özet olarak başında <gülüyor> bulabilirler. Ya da ayrıca daha politikayla ilişkili olan dinleyiciler de ayrıca bir yazılmış politika notunu e, internet sitemizde bulabilirler. bulabilirler. E, biz ee, takip etmeye devam edeceğiz. Ee, Tabii, yani evet. bu sene de benzer bir araştırma yürütçe. Ee, o zaman başka bir programda tekrardan. Biz süremizin eki e e <gülüyor> sonuna geldik ve hatta açtık. Sana çok tamam. teşekkür ediyoruz. Çok Vaktini teşekkür aldık. Ederim. Verdiğim tüm detaylı bilgiler Yok. için teşekkür, çok teşekkür ederiz. Benim için memnuniyet. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. <gülüyor> RG'den Alper Dinçer'le konuştuk aslında. Bir raporları vardı 4 artı 4 artı 4 üzerine. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz haftaya tekrardan burada olacağız. Bugün mikrofonda Melda abla ve ben Deniz Vardık. Hoşçakalın. İyi haftalar. Söz küçük Bir Çocuk Hakları Programı